Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. İşlemeyi düşündüğüm sohbet mevzu buradaki arkadaşların isteğine binaen oldu. Kendileri talep ettiler. Bu tefaül mevzusu bahsedelim. Ettefe'ül ve ettefe'ül Türkçe'de iyimserlik ile karşılığını ifade ettiğimiz bir kelimedir. Son zamanlarda yaygın olarak dünya, kültürlü tabakanın dilinde dolaşan hasreten tıddak kullanılan şekliyle optimizm dedikleri ifadedir. Halkın ee, Latince anlamını illa kullanmamız gerekmiyor ama dilde çok dolandığı için anlamını bilmediğimizden buna Türkçe izah ederken onların yüklediği anlam zihinlerimizi bulandırmasın diye. Onlar ekseriyetle optimizmi, iyimserliği, tefekkürün insan hayatındaki önemini anlatmaya çalışırlar. Bizimle de bir alakası var ama biz iyimserliğin insan hayatındaki önemi şeklinde değil, insan hayatındaki ve Müslüman'ın hayatındaki önemi. Eğer iyimserlik dediğimiz şey Koran Kur'an ve sünnet kılavuzlu istikametinde yaklaşmazsanız, insan olarak iyimserliğe yaklaşırsanız, mutlak tevhid ile aramızda, esas gayesiyle aramızda büyük bir uçurum oluşturacaktır. Ama onların iyimserliğin insan hayatındaki önemi diye meseleyi ele alırken, cidden iyimserliğin insan hayatında inansın, inanmasın büyük bir önemi var. Bunu biz fıtrattan <gülüyor> alakalandırırsak, Müslümanın hayatındaki bu önemli olan mesele, demek ki fıkreten aslen insanda zaten bir değer olarak verilmiş. Yani insan bununla donatılarak yollanılmış. Eğer iyimserliği biz aksi olan etteşağumu etteşağum bu iyimserliğin karşısıdır, tefeulüm. Yani karamsar <gülüyor> olma, her şeye kötü bakma tipinde, teşahımı ele alarak baktığımızda yani iyilik ve kötü, iyi düşünme, kötü düşünme, iyi görme, kötü görme, iyi tasavvur etme, iyi şeylerin beklentisi içinde olma, teşahım ise kötümser, karamsar olma, kötü şeyler düşünme, kötü şeyleri kurgulama, Kötü şeylerin beklentisi içine girme. Bunu böyle ele aldığımızda şu ayetten hareketle فَاَلْهَمِهَا ve وَتَقْوَاهَا Her nefis itaati isyana, iyile ve kötüle, hayra ve şerre mülhem olarak yani böyle donatılarak yaratılmıştır diyor. Bu bir gerçektir ki insan mutlak iyi olan şeylerden tesirlenmesin, kötü olan şeylerden de aynen ama menfi, olumsuz olarak tesirlenmesin. Gayet normal ve tabi bir şey. Sorun sadece şu. İnanan birisinin iyimserliği, ileride göreceksiniz, o vuku bulan şeyin, iyi şeyin, arkasındaki esas müsebbibi dediğimiz, yani yaratıcıyı düşünme, onunla irtibatlandırmadır. Bu başlığı anlayasınız diye, başlığın altındaki zikretliklerimden birer iki örnekler getirme zorundayım. İnsan hayatı olumsuz, yani menfi, hoşuna gitmeyecek, kendisini rahatsız eden çok olaylarla karşılaşıyor. O zaman hoşumuza gitmeyen şeylerle karşılaşmamız her seferinde bir yıkımla karşı karşıya kalmaktansa kendimizi ona hazırlamamız gerekmez mi? Eğer ona hazırlamamışsak kendimizi her karşılaştığımız kötü olay, hoşumuza gitmeyen olay bizi bir yıkıma uğratacaktır. Yıkıla yıkıla öyle olacak ki bu Bizim iyimserliğimizi iyimserlikle ulaştığımız üstün zanla Allah'a olan üstün zannımızı kasteten tevhid kitaplarına baktığınız zaman Allah hakkındaki üstün zan tevhidin çok önemli bir kısmı ile doğrudan doğruya alakalıdır. Kalbi ameller dediğimiz birçok şeyi de deste, kan damarı, ana damar budur. İnsanlar üzerinde hüsnü zanla temrin alıştırmalar yapma eğitilme Allah hakkındaki hüsnü zanla giden yolun başıdır. İnsan kendisindeki düşünme mekanizmasına zan ile harekete geçip kontağı açıyorsa bu zan ilk başladığı anki gibi kalmaz. Baştaki zan çok yani suizan çok masum görünebilir ama ileride öyle zanlara götürür Allah göstermesin, insanın sadece dünya hayatını değil, ahiret hayatını da hüsrana uğratır. Şimdi, ettefaulu, iyimserlik, veyahut etteşeumu, kötümserlik karşılığı, karamsar olma, bunu ister, optimist, yani iyimser, optimizm kelimesiyle, İster pesimist, pesimist de optimizmin, pesimizm, de optimizmin karşılığıdır. Bunu çokça psikologlar kullanır vaziyete gelmiştir. Sanki bizim tanımadığımız, onların da doğru dürüst tanımını yapmadığı bir hastalık kimliğine bürünmüştür. Allah Resulü'nün hassasiyeti, hadislerde nakledildiğinde göreceksiniz, bunun üzerinde çokça durması, kötümserliği çağrıştıran her şeye karşı tepkisini sergilemiştir Allah'a bir isme bilen demek ki bu cidden önemli ama çok basit şeylerle harekete geçiyor aynen bir arabanın kontağını çevirmeniz gibi ve şöyle tabir edilir ben bunu Avrupalılardan duyduğum için söyleyeceğim. Bu rahatsızlık aslında rahatsızlık değil. Ama insan hayatını zehir eden bir rahatsızlık olabiliyor. Bütün hayatını mahvediyor. <gülüyor> basit oluyse de siz ona basit olarak bakmayın. İşte Allah Resulü'nün hassasiyeti de bunun üzerine odaklanıyor. Diyoruz ki bir iyimserlik kelimesi Türkçe'de çok basit meselelerle alakalı, onlara bağlı olarak devamlı gündeme getiriliyor, zikrediliyor. Olayların basitliğiyle bu kelimenin onunla irtibatlandırılması, meseleni çok basit, önemsiz bir şeymiş gibi algılanmasına sebep oluyor. Ama Allah Resulü'nün uygulamasında göreceğiz ki, bazı toplumlarda imserlik, ...kendi düşünceleri istikametinde iyiliklerle bağdaştırılan şey oluyor. Bunu nasıl anlatayım? Bazı insanlara iyilik nedir dediğinde ...herhalde iyiliği anlatırken inanan birisinin anlattığı gibi anlatmıyor değil mi? Kendisinin hoşlandığı şeylere onlar iyi şey, o iyi şeyler adını veriyor. Ama öyle şey vardır ki o bizim hoşumuza gitmiyor... Eğer bu iyi ve kötü insanın fıtratıyla alakalıysa her şeyde olduğu gibi fıtratta onu da bilelim ki Çinli'ye bir şey ne ise fıtraten bir araba da aynı şey iyi olur. Çünkü insan fıtratıyla alakalı doğrudan dolayı herkes aynı kabiliyet ve değerler üzere yaratılmıştır diyor. Ancak İyinin ve kötünün farklılığı, imanın düzene koyduğu ölçülerle ele aldığımızda farklılık olur. O zaman her insanın iyi gördüğü ile inanan bir Müslümanın iyi gördüğü farklılaşır değil mi? Onun için biz bunu ayırt etme zorundayız. Ayırt edebilecek değer ölçülerini parametreyi de yakalamamız gerekiyor. Biz burada iyimserlik kelimesini, Arapça, ettefeul kelimesini Türkçe karşılığı olarak ele alıyoruz. Yani iyimserliği. <gülüyor> Ve teşavvumu da böyle göreceğiz aksi olarak. Ettefeul, iyimserlik. Optimizm, hayırı. İyi şeyleri düşünme. Zihni iyi şeylerin tasavvuru ile meşgul etme. İyi şeylerin vuku beklentisi içinde olmak. Çünkü iyi şey düşün, yani so iyiden söz edersem, iyi konuşursan iyi şeyi düşünürsen iyi şeyler kurgulamaya başlıyorsun ve bu sefer beklenti duygun da iyi şeylerin beklentisine kurgulanıyor. Beklenti ne oluyor? Ama aksiyle kötü şeyleri düşünür. Karamsar olursan Kötü şeylere zihnini yorarsan, meşgul edersen, kötü şeylerin beklentisine giriyorsun. Bu da teşeğüm, yani karamsarlık oluyor. Hatta Allah Resulü kötü bir rüya gördüğünüzde, kötü bir rüya nedir? Şeytanın insanla oynanması, holum dediğimiz şeydir. Bazen bu gündüz neyi çok düşünmüş onunla yormuş isen yani gündüz ayıkken düşündüğün şeyler uyurken düşüne düşer. Düş rüya anlamında kullanıyor Türkçe'de Böyle olabilir. Bazen de hulum dediğimiz şeytanın oynaması olarak gündeme gelir. Bunu sakın anlatmayın diyor. Biz bunu rastgele bir hadis metni bu okur geçeriz. Ne demek istiyor anlatmayın derken? Neden? Hem de bunu anlatmayın, sorunuza tükürün diyor. Bunlar basit <gülüyor> ve işaretler ama küçümsemeyin çünkü bunu diyen Allah Resulü bu gibi şeyleri katiyetle vahhiye dayanarak söylediğinden emin olmamız gerekiyor. E, emin olduğumuzu göstermeliyiz. Düşünün, böyle çok simgeler var. Hazar-ı Esvet'i gidip öpmemiz, düşünün şeytanı Müne'de min taşlamamızı düşünün. Hepsini gelir. Ama o emretmişse Ömer'in sadakatı gibi. Ey Karataş ben biliyorum ki sen ne haydi getirirsin ne de şerri. Ama Allah Resulü böyle yaptığı için ben yapıyorum diyor. İşte bu teslimiyet. Ama bir taş yapmaya ne anlamı olur dersiniz. Tutup yani Müne'de şey, cemeratta, şeytanı taşlarken küçük küçük çakılları alıp atmanız ne anlam taşır? Basit kafa için anlamsızdır bunlar. Ama eğer bu bir vahye dayanıyorsa bu işleri önemsememiz, bizim önemsememiz buna dayanır. Bir rüya gördüğünüz zaman katiyetle bunu kötü bir rüya anlatmayın diyor. Ha, iyi rüyayı bile anlatırken sevdiklerinize, yani sizin için hayır düşündüklerini, zan, düşündüklerini zannettiğiniz insanlar anlatın, diyor. Ve solumuza tükürün, diyor, bakın. Neden? Kötü bir rüya zihnini meşgul edecek, mücelleden, sen her ne kadar başkasını anlatmasan bile bu senin zihninde kalacak. Seni yoracak mı? Kötü şeyler düşündürecek. Kötü şeylerin beklentisine göreceksin. Bazen insanların vuku bulan olaylar için, hani yaşlılar var, böyle o kalatipli, bilgicilik taslar, ben bir görmüştüm bunu diyor. İyi ve kötü ayırt etmeden. Bir de bunu birilerine anlattığınızı düşünün. O da evhamlı birisi ise, hemen başlayacak kötüye yorumlamaya, ve bu sebep içten gelen lesvese ile dıştan gelen sözler arasında daha çabuk, tam gaz, karamsarlığa gideceksin. Yani o kötü olan şeyi ağzına alıyorsun. Bir tükürük misali solma tükürük çekip gideceksin. Ayrıca tışağımı da böyle aktardık. Yani kötümserlik, karamsarlık. Zihnini, kötü şeylerin vuku meşgul eden kimse, iyi şeylerin vuku ile meşgul eden kimse, bunu anladınız değil mi? İyi söz söyleme, kötü söz söyleme, iyi şey düşünme, kötü şey düşünme, iyi şeyin beklentisine girme, kötü şeyin beklentisine girme, neticede karamsarlık. Nereye bakarsanız bakın bunu, bize her ne kadar latince anlamadığımız kelimelerle de telaffuz edilse inan bakın, e, paranoya dediğimiz, şizofreni dediğimiz, panik atak dediğimiz, bütün hastalıkların kökünde bu vardır. bakın. Aynen şu dokunmatik olarak kullandığınız cihazlar var ya, inanın düşüncenin aklınıza göre tık demeniz sanki orayı tuşluyor, o mekanizma o şekilde çalışmaya başlıyor. İsteseniz de istemeseniz de bunun hukuku bu şekilde seyrediyor. Bunu ekseriyetle din ile alakası olmayan kimselerden duyarız. İyi şeyler düşün ki, iyi şeyler olsun. İyiye bak, iyiyi gör, iyiyi düşünün. Çok basit şekliyle kullanılmış, mesela bizde denilir, düğün, nişanlarda, kız istemelerde, iyi şeylerden, Tatlı götürürler. Neden? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ne alakası var dersiniz? İnsanlar kendi aralarındaki oluşturduğu birçok şeyleri bile buna bağlarlar bakın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ne alakası var? Demek gerekir. Sonra. Bunu ekseriyetle din ile alakası olmayan kimselerden duyar. Şöyle ki iyi düşünün iyi şeyler olsun. Bunu bir insan söyler imanla alakası olmayan bağlantısı söyler bunu. Bazen sorarız. Nasılsınız? Ne derler ekseriyetli bir söyleyin bakayım. İyi, iyi, iyi, iyi. i̇yi olmaya çalışıyoruz. Bu sözün şimdi arka planına bakın. İyi olmak senin elinde mi? Biz her ne kadar böyle söyleme söylemek ile emrolunmuş bile olsa iyi ki iyiliği vermek onun elinde. Ondan kopuk, bağlantısız bunu ele alamayız. Ama kötü şeyler için de aynen bakın. Biz sebebin arkasında müsebbibi görmez olundayız. Ama biz bunu ekseriyetle Din ile alakası olmayan kimselerden şöyle duyarız. İyi düşünün ki iyi şeyler olsun. Çünkü iyi düşünme pozitif enerji yükler denilir. Bizde ise iyi düşünme cidden pozitif bir enerji şeklinde değil de bu sefer sebebin göründüğü manzaranın tesirinde kalmaktan öte sebebin arkasına geçip müsebbibi düşünüyoruz. Onun için iyi yönden de bakın. Ne ile karşılaşırlarsa karşılasınlar, bunda bir hayır vardır. Görünüşü farklı, şer. Dayandığımız yerlere öyle şeyler vardır ki siz onu kötü görürsünüz. Ama onlar sizin için iyidir. İyi görürsünüz ama o şeyler sizin için kötü olabilir. O zaman biz her halükarda sebep nasıl gündeme gelip bize manzara olarak yansıyorsa yansısa arkasında haydi düşünmemiz gerekiyor. Yani müsebbibi hakiki, yani Allah'ı, onu yaratanı düşünmemiz gerekiyor. O'nun hangi bir görev ile memur olarak neyle emri olarak gelen bir memur olarak olduğunu anlamaya çalışma gayretidir bu. Ne yazık ki, ne yazık ki bizim bu gibi meseleleri Kur'an sünnete dayanıp delilleriyle serdedilmiş olmasına rağmen tevhitten bağlantısız olarak kullanan <gülüyor> insanlara bakın. E, safsatadan delil olur mu? Herhalde bu şeyi anlatabilmek için size ben, e, ben size bir safsatadan örnek vereceğim. Güya müritlerden birisinin keşfe açılmış. Onlar böyle derler ya, Şeyh'in Levh-ı Mahfuz'daki yazılı kaderini görmüş, ateşler. Bunu düşününce Şeyh'inden soğuyor. <gülüyor> bu gerçekleşen vaka değil, onların anlattığı şefaatlerinden bir saftatan. Şeyh'e soğuyunca Şeyh bu soğumayı hisseder. Güya ona bakar, güya Şeyh de bilir. Onu mu gördün yoksa der, yazıyor. Evet der. Ben kaç senedir görüyorum, yine Rabbim için Hüsnü Zanlımı değiştirmedim diyor bakın. Safsatı ana Birileri mesela sahabeyi düşünün, her şey yazılmıştır, yazılmıştır, şaklıyım, sayık mı, mi, en sona ne anlatıyor? O zaman neden amel işleyelim? O soruyu soran sahabe de olsa, yanlış da olsa bize bir şeyler öğretiyor. O sahabe, onun hakkında şakı olarak yazıldığını düşünerek neden amel edelim diyor. Ama kim bilir ki kendisi için yazılan şeyin saadet mi, şakaret mi olduğunu ne bilsin? Bizim bu gibi bir şeyle gelene, dikkat et sen hakkında ne yazıldı ne biliyorsun ki? Hemen o karamsarlığa giriyorsun. Ve ileride de göreceksiniz bu karamsarlığa itme kader hakkındaki Menfi, istenilmeyen yönün gelişmesine sebep oluyor. <gülüyor> ne Nedir bu? Her halükarda ona güvenip ona sığınmak. Dualarımızda demiyor mu? Allah'ım senin azabından nasıl olur bu değil mi? Rahmetinden sana sığınıyoruz diyor muyuz? Değil. Azabından sana sığınıyoruz. Ve bütün şikayetlerimizi yine sana arz ediyoruz biz. ...senden bir başkasına şikayette bulunmuyoruz. Bu anlaşıldı mı? Biz her şeyin Allah'tan geldiğini düşünerek... ...ama kendimizin muktesip kazanan birisi şeklinde düşünmeden... ...şey düşünerek bazı kötülükleri... ...her şeyi ona bağlattığımızda ...bu üstün zanının güzelleşmesine, düzelmesine sebep olur. Hatta bu üstün bizim hakkımızda paraza şeklinde girmeyelim... Nasıl düşünürseniz düşünün, ona sığınmam seni kurtaran vesile oluyor. En son ana kadar öyle bir gayrete gelir ki, yani ateş ehli olarak yazılmıştır ve saadet tehli olur diyor. O zaman Allah ile sılayı hiçbir şeyde koparmadan hareket etmek gerekiyor. E, görüldüğü gibi tefaül, iyimserlik ile teşağın Birbirinin zıttıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, her şeyde onu lider, örnek bir lider gösterdiğimiz gibi o mürebbilerin imamıdır. Sabredenlerin imamıdır. İyimserlerin imamıdır. Her şeyde onu imam noktasında görev Ümmetini de her halükarda tefeüle, iyi düşünme, iyi şeylerin vukuunu tasavvura ve iyi şeylerin beklentisi içerisine yönlendirmekle terbiye etmiştir. Yani eğitmiştir. Yani sadece nazari bilgiler vermemiş. Yani teori dediğimiz bilgiler yüklememiş. Bu verdiği bilgilerin uygulamasını terbiye şeklinde de eğiterek göstermiştir. Çünkü önemli olan bilgi yüklemek değil tek başına. O bilginin terbiyesini de al, al, anlama yani anlatılması, algılanması ve tatbikinin kolaylaşılmasıdır. Bunun içindir ki sahabe e, olumsuzluğu gösteren bütün eksilere karşı bilen yani en mükemmel bir şekilde müspeti olumluluğu sergilemişlerdir. Biz şimdi Dünyanın en güçlü devleti Amerika deriz. Müthiş silahları var deriz. Şuyu vardır deriz. Bunu vardır deriz. Hatta uydu ile adım adım takip ediyoruz deriz. Bu nedir şimdi? Bir korkutma. Korkutma karamsarlıkla alakalıdır. Allah'tan gayrından kork korkutmaya bu kadar e, akşınımlı bir şekilde anlatma kabiliyeti olduğunu sergileyen insan Allah'tan korkutma bu denli bir e, izah şekli serdenemiyor. Allah'tan korkutma olduğu gibi sevdirme de aynı <gülüyor> Ve bu sefer bunun aksi uçları gündeme gelmeye başlıyor. Yani menfiliğin olması gerektiği yerde işe yaramayan müsbet gündeme geliyor. Müsbetin olm olması gerektiği yerde menfilik gündeme geliyor. Olumsuz Yakalatmaya çalışacağım. İşte bir mürebbi hakimiyeti ve üslubu ile ashabını ameli uygulama ile de terbiye etmiştir. Sadece nazari bir bilgi vermemiş Allah Resulü. Bununla beraber bir mürebbi terbiye edici terbiye edici deyince ne anlıyorsunuz? Sen ateyete bilir mi? Atı eğitenlere ne derler? Seyis derler. O işi bildiği için. İnsanları da terbiye etmek böyledir. bakın. Yani e, bir mürebbi hakimiyeti içerisinde ve üslubuyla da ashabına ameli uygulama ile terbiye etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yaşadığı hayatın lazımları içinde. Yani insan bazen de bu hayatı yaşama zorunda mıdır? Yaşama zorunda Bu hayatın lazımları vardır. Doğrudan doğruya insana ruhi bir besleme ve yok, cismi bir besleme şeklinde düşünün. Aynı anda bu hayatın lazımları içerisinde olumsuzluklar da iç noksan değildir. Yani olumsuzluk, kötümserlik birbirine bağlı olarak zikrediyor. Kaçiyetle bundan müstahini değildir insan. Uzak kalması mümkün değildi Herkesin yaşamış olduğu şu hayatın kendisine has lazımları vardır. Bunu hayatı boyunca sergilemiş Allah Resulü. Ashabı da buna şahitlik etmişlerdir. Tefe'üle, peşfikte. Tefe'üle, ve teşeğüme sırt dönmekte. Yani iyimserle teşvik etmekte. Karamsarlığa sırt dönmekte. Hiçbir zaman karamsarlar pirin vermemiştir. Evham dediğimiz şey, vesvese dediğim şeyi anladınız değil mi ne demek şimdi? En çok bunu şeytan tarafından kulağımıza üflendiğini görülür. Şeytanın avaneleri de bu işi yapar. Hatta Allah'tan gayrından birisini korkuturken buna sebep Allah ne diyor? Şeytan dostlarını Allah'tan gayrından korkutuyor. Öyle bir alaka kurarız ki birisi gelip bana beni Allah'tan gayrıyla korkutmaya çalışıyorsa bilin ki o an şeytanın ona yüklediği bir görevi. Bilmeden de olsa o görevi yapıyor demek. Onun için katiyetle insanlara olumsuzluğu gündeme getiren karamsarlığı değil devamlı her halükarda iyidir. İyi olması gerekir diye. Şimdi bunu kabul edip etmeleri bizi ilgilendirmez. Onların bunu kabulleri bizim imanımızda hiçbir değişiklik yapmaz. Biz Kur'an ve sünnette olduğu için bunun böyle olduğunu inanırız. Ama bakın şu bir gerçektir. İyimserlik tıpta tedaviye vurun. Vereceği ilaç ne kadar tesirli olursa olsun o ilacın yüzde altmışı iyimserlikle alakalıdır. İyimserliği yok edin. O güçlü ilaç ne olursa olsun ona tesir etmeyecektir. Hatta tedavi cevap verdi mi diye bir söz kullanırlar. Bunu anladınız mı? İşte o ilaca cevap vermesi için hastada o altyapının olmuş olması gerekir. Hasta, hastalığı ne göreceksin? Hastalık nedir? Bir memur mu? Kimin memuru? Allah ım. Bir iş mi yapmaya geldi? Evet. Şimdi Allah memur olarak iş yapmaya gelen şeyi hangi sebeplerle olursa olsun mesela az gelecek uğursuzluk yoktur. Bulaşıcılık da yoktur diyor. Ama bulaşma var mı? Cüzanda dediği gibi bakın. Bu iki ifade birbirine ters mi? Ters görünüyor. Peki bulaşıcılık yoktur derken neyi kastediyor? O hastalığın kendi kendine sana bulaşma gücü yok. Kendi kendine bulaşacağını düşünerek lüzumsuz korkmana gerek yok. O bir memurdur. Kime ne yapması gerektiğini bilerek gelmiştir. O emri yapar. Onun dışında başka bir faaliyete memur olması, o işi yapar olması katiyetli mümkün değildir. Bu neyi gösteriyor? Akabinde hastalığa karşı şifa ismine iltica, ondan tefai isteme geliyor değil mi? Hastalığa teslim olan gördünüz mü? İşte orada sahabenin madem her şey yazılmışsa neden amel ederim sözü bu. Hastalandıysak iş bitmiştir değil onun tedavisine, şafi olana irtica ediyor. Eğer onun öyle herhalde anlatabileceğim, <gülüyor> şaki olarak yazıldığımızı bile düşünmekse öyle gerekildiğini düşünün. Ya ondan ona şakavete teslim olma yerine Rabbim bundan sana sığınıyoruz. Her şey daha insan yaratılmadan evvel yazılmış olmasına rağmen Musa neden dünyada e Rabbim bize dünyada ahirette iyi şeyleri yaz diyor? bunun buna karşı bir görev, imtihan, sınama süreci olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani öyle ifade edeyim. Eğer bize doğrudan göre şaki olarak yazdım dese bile şu an bu haber bize gelse Kur'an'a, sünnete baktığınızda ne istiyor? Fatiha'da her zaman hidayet istiyor muyuz? E, yazdıysa ne lüzum var diyebilir miyiz? Diyemez. Hidayeti istemek var mı Kur'an'da? Var. O zaman bir görünen şeyin manzarasının tesirinde kalmadan hemen doğrudan doğruya onun failini yani Allah'ı düşünerek ne gerektiğini, yapılması gerektiğini zaten Kur'an bize öğretmiştir de burada. Sonra bunu hayatı boyunca sergilemiş, ashabı da buna şahitlik etmiştir. Tefe'üle, teşvikte, iyimserle, teşvikte ve teşe'üme, karamsarlarsız çevirmeden her türlü örneği vermiştir, göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ve hadislerini okuyanlar, yani muhaddisler de bunu hıfz ederek bize ulaştırmışlar. Bize düşen sadece, bize düşen sadece ve sadece Allah Resulü'nün hayatının herhangi bir safhasında neye binaen hangi sebeple onu gündeme getirip zikrettiğini yakalama çalışma. Yani bir gerget <gülüyor> üzerindeki işlenen kanaviçe gibi hadislere biz böyle bakmaz olundayız O bize ulaşan haber ne olursa olsun herhangi bir şekilde bizim hayatımızın herhangi bir yerinde onun yeri vardır. O parçayı alıp oraya koyma zorundayız. Bunun için burada ilk başlık olarak işlemeye çalıştığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tefeülün iyimserliğinden Allah Resulü'nün iyimserliğinden bazı örnekler. Şunu da ben el katayım. Eskiden medreselerde şu an bazı yerlerde yine var. Ee, tefeülü nasıl anlarlardı bilmedikleri için tefeül iyidir, böyle hadisler var derler, ha. Kur'an'dan tak bir sayfa açıyorsun ikinci ayet diyor, ha, bu benim için bana diyor diyor <gülüyor> şimdi tefeül var, doğru ama bu mu? Kur'an'a açık bir ayet çıkıyor, bir bakmışsın Firavun'a o Firavun'u zikreden bir ayet geliyor bütün bunlardan arındırıldığını yani tefeülde nasıl bir tavır takılmamız gerektiği bize öğretiliyor. Allah Enes'ten gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki La adu'a ve la tıirete Bulaşıcılık yoktur. Anladınız mı? Bulaşıcılığı. Yani hastalığın bulaşmasını kastediyor. Ve la tıirete uğursuzluk yoktur. Aksini de düşünün. Uğurlu bir şey de yoktur. Yani bir şey ne uğur getirir ne de? Uğursuzluk getirir. وَيُعْجِبُنُ الْفَأَلُونَ İyimserlik benim hoşuma gider. İyimserlik benim hoşuma gider. Anlatıyor. اَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةِ Yani güzel bir kelime. Sanki orada faali, iyimserliği anlatıyor. İkincisi el kelime tutay ve güzel bir temiz bir söz. Bu ifadeler am olduğu kadar da mutlaktır. Yani genel olduğu kadar da sınırsızdır bu kelimeler. Bağlantı kurun şimdi. İnsan ağzından çıkan bir tek kelime, tabağının çekirdeği olursa bu ağacın konuşmamızı hakimiyet altına almayı. Sizden Allah'a Allah ahiret gününe inanan felyekul hayra diye diyesin? Ya hayır söylesin, hayırla güzel kelime eş anlamlıdır. Ya da sus, sus. İyi bir kelime, iyi bir söz aklına gelmiyorsa sus. en azından, değil mi? Hatta bir fakir gelip el açtığında size bir şeyler veremiyorsanız olabilir değil mi? İyi bir söz de savun diyor. Bir şeyler veremiyorsun. Hak etmediğini ne düşünürsen için düşün, ama güzel bir söz de savun. Onu. Bulaşıcılık yoktur. Onu anlattım. Bulaşıcılık yoktur derken hemen aklınıza cüzdan meselesindeki şeyler gelince bununla çakıştırmayın. Sahi olan Allah Resulü'ne, Kur'an'a, sünnete nispet edilen bir şeyin çakıştığını düşünmeden evvel bunu anlayamıyorum. Nasıl anlamalıyım diye gayrete yönelim. Çakıştıra, çakıştırarak başlarsan inkara gidersin. Ama bunu anlamam gerekir dediği zaman bunu öğrenler gidersin. Burada çok şey söylüyor, iki melek iniyor, ne öğretiyor? Büyür. Ne diyor akabinde Dikkat edin. Bu size imtihan için. Buna rağmen Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey gelmez deyip ekliyorum arkasına. E böyle diyeceğine hiç öğret öğretmeselerdi <gülüyor> diyebilir miyiz? O öyle imtihan etmek istediyse öyle imtihan edecekler. Zaten hayat ve ölüm başından sonuna kadar وَالَّذ۪ي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ey اَيُكُمْ اَحْسَنَانَ الْاَرَ hayatı ve ölümü yaratan Ne için yaratmış? Bizim hangimiz hayırlı amel edecek diye imtihan etmek için, denenmek içindir. Neden şakı yazıldığını düşünüp imtihan diyemiyorsun? Kötü bir şey gördüğünüz <gülüyor> zaman bu benim sınanmam için diyemiyorsun. Bu Rabbimden gelmiştir diyemiyorsun. Hemen ona iltica edip şikayetini ona bildirme yerine ondan başkasına şikayet etme konumuna giriyorsun. İnsanoğlunun kullandığı dil, dikkat edin, hepsinin teker teker devirini diyebilirsiniz gelmezsek bile. İnsanoğlunun kullanıldığı dil, kendi ve başkası lehine, aynı anda kendi ve başkası lehine, yani ağzından çıkan kelime iyi ve kötü, hem kendi lehine hem başkasının lehine, hem kendi aleyhine hem de başkasının aleyhine. Hizmet ettirdiği bu dil, kullandığı ve tesir gücü olan bir vesiledir bakın. Onda tesir eden, nüfuz eden bir güç vardır o türde. Onunla hayatını tasavvurlar <gülüyor> ve şekillendirir. Bunun için iyi şeyler konuştuğu gibi iyi şeyler de işitmek ister değil mi insan? Nasıl? İnsanoğlu başkalarının iyi ve kötü sözlerinden de etkilenir tesirlenir Ve Hureyre'den geliyor. olayın. şu ana kadar Hayber olayında olduğunu buldum. Ama tam emin olmadan teferruat ile yani bu Adil Şerif'in ee, sebeb-i vuruldu dediğimiz söylenme olayının vakı, vuku bulduğu yeri tespit etmeyi düşündüğümden onu aradım. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü Semi'a kelimeten. Allah Resulü bir söz işitti kelime. Nasıl bir kelime diye izahı yok. Bir kelime işitmiş. Kelime de bildiğiniz gibi kelamın kelimelerin tek müsredir kelime. Hangi mevzuda, nasıl bir nitelikte olduğu zikredilmiyor. فَاَعَجَبَتُوا Allah Resulü'nün işittiği o kelime فَمِعَ كَلِمَةً فَاَعَجَبَتُوا O kelime çok hoşuna gitti. Söyleyen bir başkası, işiten Allah Resul. O çok hoşuna gitti. Adama dönerek etti. أَحَدْنَا فَأَلَكَ مِنْ ف۪يك Senin iyimserliğini, iyi düşünceni, iyi sözünü senin ağzından aldık. Senin faalını, iyi düşünceni, iyi görüşünü ağzından aldık diyor. Senden işittik. Yani bu senden işittiğim bir şey çok güzel bir söz Niteninde. Ben diyorum ki Subhanallah. Allah'tan ki bunu tek bir meseleyi hasrederek kullanmamış. Çünkü biz o meseleye haslan ederdik aptal aptal. Aa, genel kullanmış bu sefer ağzından çıkan her suy. Tuba ağacının çekirdeği ise o sadaka iyi bir sur, Zakum ağacının çekirdeği sen aleyhine işleyen bir şeyse yazılıyorsa senin hesabına cidden buraya. Ve devam ediyor. Böyle başlamayı düşündüm ben. Şeyh Albani, bunu bulabileceğin Ebu Davut'ta en yakın sizin, Şeyh Albani, e ya da bunu tasa ediyor. Bu rivayet meseleyi daha da beyan eder niteliktedir. <gülüyor> Allah Resulü Hayber kazasına çıktığında asabından birisinden hoşuna giden güzel bir sözleştir. Senin bu iyimserliğinle biz de iyi şeyler temenni eder olduk. Yani biraz açılıyor. Birisinden bunu iyi bir şey işittiğinde tebessün edersin. Bundan e, anlamamazlı kavasına bürünmeyin. Esselamu aleyküm dediğiniz bir kelime o müminin seni sevmesine sebep oluyor. Bir kelime. Ve bu senin iman etmene sebep oluyor. İman etmen de seni cennete götürüyor. <gülüyor> bir kelime demeyin cidden tuba acının da çekildiği olur zakuma acının da eğer güzel bir kelimeye sadaka diyorsa sadakadır bunun aksiyle gündeme karamsarlıkla, kötümserlikle gündeme getirin bazen insanlara en geniş anlamda şöyle olacak, şöyle olur, böyle olur diyorlar ya kötümserlik düşünür felaket dellalı mısın? Bağdallar oturun hastalığı konuşur, kadınların işidir bu. Bak bu teşahüme kötü müserle kapatacaksın. İnsanoğlu genel ifadeyle siz başı boş bırakılacağınızı mı zannettiniz diyorum. İstediğiniz gibi yiyin, için, otlayın, gezin, dolaşın diye mi bıraktınız siz? Yani siz dizginsiz değilsiniz. Dizgin şu atların ağzına taktıkları yuları var ya, siz dizginsiz değilsiniz, dizginsiz hareket edemezsiniz. Ağzınızın yuları sizin elinizde olması gerekiyor. Bu hadisler ışığında kişinin konuştuğu, yani beklentisi başına gelen bir ziyaret. Bunu iman eden birisi olarak söylemeliyiz, küfreden birisi imanla alakası olmayan değil. Bu hadislerin ışığında kişinin konuştuğu yani beklentisi başına gelendir diyebiliriz. Allah hakkındaki zannını yönlendiren belirlen. Allah ne diyor zan bahsinde gelecek? Ben kulumun zannı üzereyim diyorsun. Nasıl zannediyorsa o zannı verilir. Güveniyor musun? Azabından sığınıyor musun? Mahfiret mi istiyorsun? sana azap etmesini mi düşünün, ona mı kurguladın, beklenti sana gelecektir. İnanın tevhidden kopuk, bunun tek birini düşünün, bizim felaketimiz olmaya yeterlidir. Tevhidle alakalandırmadan kopuk düşünün, tek bir cüzü dahi bizim felaketimizi getirmen yeterlidir. Daha doğrusu zorluğunu ifade etme kastıyla demiyorum, İpin üzerinde cambaz gibi çok yükseklikte. İstikamet bulduğun zaman öyle. Şöyle bir orta yol işte o ipin üstünde yürüme. Bu zorluğunu ifade eder şekli için demedim. O kadar da kolaydır bakın. İyimserlik. Evet bu hadisler ışığında kişinin konuştuğu yani beklentisi başına gelendir diyebiliriz. Kişinin diliyle konuştuğu ve ifade ettiği ekseriyetle hayatında vuku falan şeyler olarak önüne çıkar. İyimserlik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında mülazımı ve onu kayesine ulaştıran vesiledir. Yani iyimserlik bizim mülazimimiz. Mülazimi nedir? Seni yaverin yanı başında dur. Seni yönlendiren, iyiye yönlendiren de o. Kötüye yönlendiren de o. Beklentisi o. Hele Resul'un ağzından çıkmışsa bir hayat. İkilmeyi düşünün. Ömer, Ömer bin Hattab zamanında İran'a açılan seferde Saad bin Ebu Vakkas'ın komutasında giden ordu da toplanıyor Kayser büyükleri, şey Kisra büyükleri. ''Bunları buralara kadar getiren açlık sefalettir.'' diyor. Bunlara biraz yiyecek öteberi verin, çeker giderler yani. Bu halleri de bize sataşmazlar. Ayakkabıları yok, silahları yok, yiyecek günlük yiyecek. Yani gıda şey maddeleri de yok bunların. Bikrime'yi elçi olarak diyor. diyor. Yoldan giderken mızrağa, vura, vura varıyor. Kisra diyor ki, ''Sizi buralara açlık sefalet getirdi, bunu anladım. Bunlara yiyecek, içecek verin gitsinler diyor. O diyor ki, vallahi diyor biz bunun için gelmedik, doğru muhtaracağız, yiyeceğimiz, içeceğimiz yok. <gülüyor> Ama Allah Resulü bize kisra'nın, beyaz altınlarının ayaklarımızın altında kalacağını söyledi diyor. Resulün söylediği söz hayat veriyor onlara. Hiçbir şeyden de korkmuyor o zamanki Kısra, bir, bir yani 20-30 sene öncesinin Rusçası gibi düşünün. Aynen Kayseri içinde diyor. Onların iyi sözleri. Hedefi çiziyor, İstanbul fethedilecek diyor. Hedefi çizmiş. Allah yeryüzünde İslamı sokmadık, hiç kire bırakmayacak. Doğru mu? Hangi üst nüsanla buna yaklaşıyoruz? En azından benim sebep olduğum, benim okuttuğum, benim TV'de öğrettiğim insanlar, bundan 50 sene sonra Avrupa'nın her köşesinde ezan okunduğunu düşünün. Bu iyimserlik mi? Ama hayal değil. Bakın. Hayal değil. Ve sahabe ayakkabısız, yiyeceksiz, yiyeceksiz bir halde Bizim şu an modern, modern imkanlarla ulaşan da ulaşa da ulaşama binler onlar bırak kendilerine ulaşmasın İslamı da ulaştırmışlar. Bunun için imserlik Allah Resulünün hayatında münazama ve herkese de böyle olmasını göstermiş öğretmiştir. Öyle olmuştu ki güzel isimlerle tesmiyede de iyimserlikten olduğunu bırakın bir fiil olarak. Güzel isimlerle adlandırmadan adlandırmanın da iyimserlikten olduğunu yaşamıyla ve uygulamasıyla göstermiştir. Allah Resulü Medine'ye Yesrib'e esasında Yesiretti Medine'ne. Geldiğinde Yesrib iyi bir isim olmadığı için iyi çağrıştıran bir isim değil onu Tabe gelen nakilde Tayyip'e ve Medine adıyla değiştirmiştir. Ebu Hureyre'den geliyor yine bu rivayet radıyallahu anh'u Umirtu Bikaryetin yani ben bir yere hicret etmekle yürüldü. Ta kulul bütün köy kasabaları yen mahveden. Yakuluna yesirip ona yesirip adı veriyorlar. Ve yani Medine kast ediyor. Al Medineten fil nasa, kama yen fil kiro, hadid. Medine o kadar güzel çağrıştırdığı anlamıyla bütün kötülükleri atandır. Kendisinden defeden aynı körüğün ateşinin demirin üzerindeki pası götürdüğü gibi diyor. Ondan sonra bu olayın başına gittiğinizde Allah Cebrail Aleyhisselam'dan gelen bir nakilde Allah Resulü kana nasu yakuluna Yethrib. İnsanlar bu şehre geçiyor diyorlardı. Aralahu nasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebaraka ve taala sema taaba başka bir rivayette tayyibata diyor. Arkasından gelen bir nakilde Hümeyt'ten geliyor burada Tabe'yi tayibe şeklinde anlattıktan sonra e, biz diyor Tebuk seferinden dönerken akpala ma nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in tebuk hatta şerefna ala medine biz tebuk'tan dönerken medine'ye ulaştığımızda hadi ta'la işte bu güzel bir yer diyor işte burası güzel bir yerdir diyor Kötü şeyleri çağrıştıran isimleri, iyi şeyler ifade eden isimlerle değiştirerek iyimserliğin sınırlarını o kadar genişletmiş ki yapabildiği kadar genişletmiştir. Hatta şahıs isimlerini de değiştirmiştir. O kadar değiştirmiştir ki hiçbir şeyi e, ihmal etmeden bunu yapmış. İbn, Abbas'tan, İbn Abbas'tan gelen bir nakide diyor ki, kaniye teawuru Allah Resulü diyor, iyimserdi Valla ya ta tayyiro, katiyetle değildi, kötü şeyin oluşmasını istemelde. Burada attiyire kelimesinin kötümserliğin eş anlamlı olduğunu şey, kötümserlikle eş anlamlı olduğunu anlatacak. Yücebuhum ismul Hasan. Hatta. Güzel isimler onun hoşuna gider diyor. İlimserlikle alakasına bakın, güzel bir isimin. Çirkin bir ismin kötümserliğine bakın. Bunun hüsnü zanla alakasına bakın. Öyle uzanıyor ki Allah ile hüsnü zannımızın bağını oluşturuyor. Devam ederek i̇bn Ömer diyor ki رضي الله عنه İbne اِبْنَةَ Yani İbnü i bir kız kardeşi varmış. Ömer'in kızı diyor. كَانَتْ يُقَارُ Asiye onu Ona asiye denir diyor. diyor. Allah Resulü فَسَمَّاهَا جَمِيلًا İzah eden bir e, geniş nakilde ise diyor ki Allah Resulü onu görünce değiyler ismi asiyete ta kanaat anti cemile sen güzelsin diyor adının güzel olması o kadar ileri gidiyor ki bu biraz daha bunun açılımı gelecek <gülüyor> İbnü Cerh diyor ki caa nevla Abbas ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın mevlası azatlı kölemesi Allah Resulüne göre fakale ana abu murra Murra Arap'ta da acı demek. Bizim dilimizde da murra kahve var ya şu acı kahve ona derler. abu Bilakis sen tatlının babası, acının değil. Ne alakası var? Şimdi buralarda ne alaka var de, deyin ama ya anlamamız gereken bir alaka var. Başka bir rivayette de biraz daha açma zorunda kalacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ses işittir, Güzel bir ses. O da bu Hureyye'den gelen. O ses hoşuna gitti. Şimdi ben bu rivayetin sıhhatine bakmadan evvel Allah Allah güzel ses. Şimdi şimdi bana göre güzel ses farklı tabi. inanan birisi. inanmayan birisi için güzel ses farklı. Sapıtmalara baktım. Bu Nevzat Tarkan diye birisi var. Ee, ne diyor? Mesnevi terapi diye bir kitap yazmış. Bunu da lise talebelerine bir yerde vermişler okuyun diye. Benim torunuma da bu kitabı vermişler. Daha önce <gülüyor> şeyler duyduğu için çocuk dededir bunu verdiler bana okuldan edebiyat hocası dedi. Baktım, Allah Allah bu flütle, sesle tedavi gibi bir şeyler düşünüyorlar ya. Şimdi biz onların tarafında bunu ele almamız böyle düşünmemiz mümkün değil. Allah Resulü diyor ki, zeynul Kur'an'ı bir asfad. Kur'an'ı güzel sesinizle süsleyin. Başka bir yerde bakıyorsunuz. Kim Kur'an'da tehamni ederse bizden de tehamni başka. Güzel sesli okumak başka. Ona baktım şimdi. Davut Aleyhisselam'ı da sesi çok güzelmiş Hatta ona Davudi derler. Allah Resulü bir başkasından dinlediğinde Kur'an bu daha çok hoşuna gidermiş. Şimdi karıştırdım ben. Sağ sol, dolanırken Allah Allah dedim. Bir de güzel sesli birisini Kur'an okurken duyan anlamasa bile duygulanıp ağlamıyor mu? Evet. Defatle diyorduk o name'ye dur bakın. Aynı ayeti onun anlayacağı dilde tercüme edip kılı kırpı Ama nano ona nüfuz ediyor. Ha bizden birisi yanık sesli bir türkü de duysa vallahi ona da Şimdi sesin insan üzerinde böyle bir nüfuzu oldu bir gerçek. Ama biz bunu şerrinden kaçmanız şer, gerekir. Güzel bir ses duydu, bu çok hoşuna gitti diyor. Bir önemi var burada. Bize, bize nüfuz eden bir yönünü yani yakalatmaya çalıştığım şey iyi ve kötü adı altında hayır ve şer adı altında ne geliyorsa bize o kadar hassaslaşmışız ki dokunmadıktan bile hassas olmuşuz ha. Tık düşündüğünüz zaman sanki tuşa birdenbire basıyor ve onun atmosferi içerisine giriyordu. ister istemez. Bazen ben diyordum cevapsız bıraktığım bir şey kim olursa olsun diyorum bir musiki ses duyup etkilenmeyecek bir tane insan gösteremezsiniz. Onun şerrinden kaçmak ancak Allah'a itaatle mümkündür. Bizi kötüye yönlendirmesin diye Açın şimdi kötü yani bunları düşünmeniz için veriyorum. İlla geniş bir çerçeve içerisinde hepsini teker teker ele aldım demiyorum. i̇hya hay ulumuddin bizim semamız Kur'an okumaktan 7 vecihle üstündür diye bir baba. Ey hay kimin? Ha? ha? Bizim semamız sem semada tasavvufi musikiye derler. O söyledikleri kaside maside. Allah Allah ne diyor bir bakayım dedim. Siz Kur'an okuyun, şunu okuyun, şunu okuyun, hiç duygulanmazsınız. Ama bizim semamı duyduğunuzda kendinizden geçersiniz. Ben buna de şahit oldum. Adıyamanlıların Seyyid hakkındaki söylediği kasideyi biri okurken billay toptan meclis adamlar zıpladı. Tepinde hepsi yere düştü. Ve cidden böyle oldu. Ha, düşünün, o ses bunu yaptırıyor. Ha bir de şeytanın katkıda bulunduğunu düşünün. Ondan sonra gayrimeşru dediğimiz sese yöneliyor. Ha, bizi bir güzellikten sakındırmıyor. Onu şerrinden sakındırıyor. Ha, güzel şeriat dairesi de güzele, güzelin bize yeteceği şekilde sınır çilmiştir. Allah Resulü ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilenler görürler ki hayatı Allah'a tevekkül, hüsnü zan, tefeülün iki esası olan bu iki düğme ihtimamı mütefeillerin imamı efendisi olduğuna hüccettir ve şaşırmamakta da gerekir. Tabi bunun çok örneklerini göreceğinizden ben şu an birdenbire faydalı olanını Düşündüğüm, düşünerek ele aldım. Bunun kemaline ermiş noktalara baktığınızda Ebu Bekir, Enes anlatıyor. Ebu aktarıldığını söylüyor. Ebu Bekir diyor ki قَارْ كُنْتُمْ عَنْ نَبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلْهِ وَسَلَّمْ Medine'den, Mekke'ye hicret ederken onunla beraber, mağarada beraberdim diyor. فَرَأَيُتُ اَتَارَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerin ayaklarını gördüm. Seslerini işitiyordum. قُلْتُ يَا ر eğer onlardan biri şöyle ayağını kaldırıp oraya bir baksalar ve ana bizi görecekler. قال مَا ذَنْ نُكَبِثْنَيْنِ اللّٰهُ سَالِثُ وَحْمَانُ Ebu Bekir, ikinin üçüncüsünün Allah olduğu hakkında neden düşünüyorsun sen diyor? Yani biz bunlara dikkati yoğunlaştırmayıp başka şeylere döndüğümüz için ve en iyi niyetle biz ilmin nazariyesine baktık. Ama sapık düşüncesiyle tasavvuf bunları ele almaya çalıştı. Ondan sonra bizi itham eder oldular. Yakin olmadan Allah hakkındaki bir düşüncenin katiyetle yani iyi bir zanla dönüşmesi mümkün değil öyle bir ders veriyor ki Ebu Bekir'e Ey Ebu Bekir iki kişinin üçüncüsünün Allah olması hakkındaki zannın nedir senin? Ne düşünüyorsun? diyor. Ha başka nakillerde la tahzen inna Allah'a Sen seni üzülme, Allah bizimle Allah'ın seninle beraber olduğunu defaatle demiyor mu? Ben size de şah damarızımda yaptım dan da yakın peki Allah bize şah damarımızdan yakınsa Allah'ı uzak görüp, yaklaş görüp de yaklaşmaya çalışanlara ne dersin bunları anlamaz, anlamamız gerekiyor hareket noktası onun yakınlığının bize şah damarı kadar olduğunu düşündükten sonra kulun Allah en yakın olduğu yer secde binaenaleyh duayı çoğalsın derken hareket noktası şah damarımızdan yakındırdan başlayacaksın yani depar bu olmalı depar onu çok uzakta görüp yaklaşma değil onun yakın olduğunu hissetmedir zaten yakın ama onun yakın olduğunu hissetme zanlı buna bina etme Birin ikincisi Allah'tır zannın ne İkinin üçü Allah olduğunda zannın ne Üçün dördüncüsü Allah olduğunda açın kef soresini ashabı kefi anlatırken böyle diyor. Allah'ın devamlı bizimden olduğunu bilmen den öte hissetmen de gerekiyor. Ha öyle vurguluyor ki İsa'nı anlatırken onu görülmüş gibi ibadet etmen. Ama onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Birisinin devamlı seni gördüğünü hissederek hareket etsen, bütün harekatına düzen verme zorunda olduğunu hissedeceksin değil mi? Birisi beni görüyor, birisi bana bakıyor, birisi hemen bu yaptığımı görecek, kaygısıyla hareket edersen. Ve bu mevzuda birçok nakil var ancak kitap olarak okuduğunuzda yani bundan daha çok istifade edebilirsiniz. İyimserliliğin en uç boyutlarından diyor şimdi. Allah Resulü Tayyip'e gidip birçok zorlukla, meşakketle karşılaşıp taşlanarak atılıyor ya, o olayın akabinde çok mahzun. Hatta bunu anlatma sebebi Ayşe diyor ki, Ey Allah'ın Resulü Hendek'ten daha böyle fazla seni üzen, Uhud'dan daha fazla seni üzen. Çünkü Uhud'da çok Müslüman şehit oldu. Bir olay var mı diyor. İşte o Taif'ten dönerkenki halini diyor. Kimse kabul etmemişti himaye almayı. Cibril yanında bir melek ile geliyor. Muhammed halini biliyoruz. Bu dağlardan sorumlu olan, mükellef olan melek. Sana bir görevle geldi diyor. Melek selam veriyor. Diyor ki Muhammed istersen şu iki dağ ben onların başına geçirim. Hemen diyor, istersen. Bu sana yaptıkları şey yani tahammül edilecek bir şey değil. Hemen iste ben bunu onların başına geçireyim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Ben ercu en Allahu min aslâbihim men ya'budullahu vahdehu la şerikele <Sessizlik> la şerikele <Sessizlik> la yuşiku bihi şey ben diyor Allah'tan onların sulbinden kendisine ortak koşmadan ibadet edecekleri getirmesini temenni ederim bu da gösterir ki bakın isteme Haşa Allah'a yönlendirme değil o bizden istememizi istiyor kendisinden Hidayet talep ettiğimizde Haşa onu yönlendirme midir ona iltica yalvarma muhtaç olduğumuz gündeme Ben Allah-u ve Celle'den onların neslimden, sulbinden ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edenleri getirmesini istiyorum diyor. İnsanların hidayetini düşünme. Onlardan her ne kadar bize zulmeden kimseler de olsa bunu çokça görürsünüz. Çokça bunu görmüşüm. Öyledir ki eee Mesela bundan da kaç sene önce bir olay oldu. Ee, Seyyid Kutub'un idamını hükmünü veren savcının torunu Müslüman olmaktan ihvan-ül olmaktan hapse atıldı. Çok muhteşem değil mi? Bu olur mu? Olur. Onun neslinin helakını isteseydi Allah Resulü ki bunu yapmamıştı. Bakın. Her nebi bu gibi duasını kullanmıştır. Lutalestam kullanmıştır, Nuhalestam kullanmıştır hepsi. Ama yani Allah Resulü bunu kullanmamıştır. Ben ümmetime şefaat için bunu ahirette bıraktım diyor. Düşünün şimdi bir beşer kafasıyla onları helak etseydi onların o neslinden gelecek biz böyle düşünürüz beşer olarak birçok insanın da yokluğu yani yokluğa mahkum etmek olurdu ha, o iyi temenni Allah katiyetle boş bırakmayacak mutlak boş bırakmayacak Yani nasıl ki Nuh gibi bir Nebiden isyan eden bir oğul yarattıysa Azer gibi birisinden de İbrahim gibi birisini yaratıyor Kanalda bu mevzu size buraya kadar duyurdu. Evet. Bunun içindir ki Allah Resulü devamlı, hayırla müjdeler. hatta onun kötümser bir kelime telaffuz etmesini istemez gibi, ki Araplar arasında da yaygındır bu, evşir. müjdeler. Yani başka bir şey deme, sadece müjdele. Yani iyi haber ver, iyi şey söyle, iyi olsun en kötü halde bile bir hastayı ziyarete gittiğinde tahur. Neticeyi bilmiyor. Ama tahur. Ne anlama geliyor? Seni temizleyici olsun. Yani bu seni temizleyen birisi olsun. Eğer o hastalıkla senin ecelini takdir etmişse zaten bu olacak. Ama onun tahur olmasını düşünün, harp meydanında iki halede neyin iki güzellik diyor. Şehit olmakta güzellik, gazi olarak geri döndü. <gülüyor> Devamlı lev, lev, eğer, eğer kelimesini söylemenin önüne geçmiştir. Çünkü lev dediğimiz, eğer dediğimiz keşke de, olarak da kullanırız Türkçe. Hemen kötü söz dizisinin kapısıdır. Kapıları açıp içeri giriyorsun. Keşke böyle olsaydı, böyle olmazdı, böyle olsaydı, böyle olmazdı. Başlıyorsun sıralamaya. O zaman bize manzarası akseden bütün olaylar menfi. Bunu kastediyoruz. Bunun karşısında bile önce ihtiyatını alıp teenniyle, yavaşça düşünerek hareket ediyor. Ne olursa olsun qaddarallahu ve maşa'afa Allah böyle takdir etti. Yani böyle olmasını istedim. Önce burada bir teslimiyet gerekir. Bizim aleyhimize de olsa o iş. Ki bilmiyorsun daha neticeyi. Bunun içindir ki bu denli olaylara görünen şekliyle hoşuna gitsin ya da gitmesin ekseriyetle hoşa gitmeyenler kastedilerek keşke eğer kelimesini söylemeden önce Allah'ın takdiridir ve istediği gibi yaptı demek lazım. Eğer kelimesi denildiği andan itibaren şeytanın kapısı sonuna kadar açılıyor. Yani ona davetiye yollanıyor Tabii ki genel anlamda kütübe aleykum kitabı. Harp, kıtal bizim hoşlanmadığımız şeylerden biz. İnsanoğlu. Ve huve kurhullak. Hoşunuza gitmiyor gitmiyorlar ve asa şeyen ve Ama sizin hoşlanmadığınız öyle şeyler vardır ki o sizin için hayırdır. Ve asa en şeyen ve Öyle şeyler var ki siz onları seviyorsunuz, boşunuza gider ama sizin için şerdir. Vallahu ya'lemu ve Siz olayların sadece görünen kısmına bakıyorsunuz. Ama bu olayın neye sebep olduğu arka planda Allah biliyor, siz bilmiyorsunuz. O zaman onun ilminde teslimiyet yakalamaya çalışın. Yani Allah bunun hangi kasıtlı olduğunu en iyi bilen yapanı, o zaman onu hayret diletmesini etmesini de, katiyetle takdirinin karşısında ona ilticayı takdire karşı gelmek, kafa tutmak gibi algılamıyor. Bunu onun, yani Resul'ün uygulamasında da görüyorsunuz. Nelfi bir olay var. Yağmur yağmıyor. Geliyorlar, ey Allah'ın Resulü, hayvanlarımız mahvoldu, ikilerimiz kuruluyor. Helak olduk. Dua et ki Allah yağmurlar. Ellerini kaldırıyor. Daha immeden, minberden bulutlar görünüyor. Ne yapıyor? Ha? ha? Yağmur'u o istedi bak. Hemen onu görünce Allah'ım senden hayırını istiyoruz. Şerini değil diyor. Yani hayatındaki örnekler bu gibi bizim, bizim kafamızda çarpık görünem meseleleri anlamaya çalışıyor. Ondan vuku bulabilecek şerden de sığınmayı şer değil mi? Türkiye'nin bir tarafı susuzluktan mahvolurken bir tarafı sel felaketinden mahvolur. Dünyada bir yer kuraklıktan mahvolurken bir yer sel felaketinden mahvoluyor. Biz ikisinin karşısında da yani kötü bir şey gördüğümüzde olacağını düşündüğümüzde hemen ona sığınmak. Çünkü aslında bulutlar yağmurların müjdecisi değil mi? Evet ama onun içinde bize farklı bir şey olarak da tecelli edebilir. O zaman onu hemen hayran. Allah'ım senden hayrını istiyoruz. Hatta Birisi başka bir sözünde de Allah'ın üzerimize değil etrafımıza yani yağmuru üzerimize değil etrafımıza <gülüyor> Medine'de yaşasaydınız orada yağmurun sel felaketin ne olduğunu görürdünüz 2-3 kere ben de atladım. bir zaman ben gittiğim senelerden bir sene önce haremde öyle bir sel felaket oluyor ki 17 kişi boğuldu alemin içinde ondan sonra haremin altından doğru açılan menfezler yaptılar suyu öyle akıttılar Çölde korkunç, sel feraketi olur. Bir zaman yağdı, biz Mekke yolunda, Medine'den çıktıktan 100 km falan sonra, az neredeyse yarım gün o suyun gitmesini bekledik. Yollar doldu, çöl suyla doldu. <gülüyor> Binaenaleyh, hayrın gelişinde gördüğümüz, şerrin vukuunu düşünerek sığınabiliriz. Şerden de Allah'a sığınıp, onu hayra tebcil etmesini bizim için dünyada ve ahirette güzellikler yaz deme, ona niyaz etmemizdeki kastın temelinde de bunların olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Evet. Biz sadece görünen vakanın, olayın görünen şekline bakarız. Yani onu görüyoruz. Bu görünüş bizim hoşumuza gitmeyebilir. Ekseriyetle gitmez. Halbuki bizim için hayırlı olabilir. Bunu da bilmiyoruz. O biliyor. Hoşumuza gider ama bizim için şer olabilir. Çünkü bunu da bilmiyoruz. O zaman olayların görünen manzarasının tesirinde kalmadan katiyetle kendinizi onun cazibesine bırakmayın. Bu menfi olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Yani hoşnutluğumuz mantırla hoşnutluğumuz hoşnutsuzluğumuz isyana çekmemeli bize hangisi olursa olsun o zaman hoşumuza gitmeyebilir halbuki bizim için hayırlı veya hoşumuza gider bizim için şerli o zaman olayların görünen şekline şeklin tesliminde kalmadan yapmamız gereken şey Allah biliyor biz bilmiyoruz yani orada bizim için hayır mı, şer mi var, bilmiyoruz. Ama bu olayların başlangıcı, seyri ve neticesi, akıbeti ne olursa olsun hiç önemli değil. İyi isteme akıbet olarak, doğru mu? Şimdi olay çirkin, en kötü şekliyle. İyi, nüfuzunda kalmıyoruz. Allah biliyor, biz bilmiyoruz demeliyiz. Akıbeti bilmiyoruz akibeti ise ondan niyaz etmekle iyiye çevilmesiyle. Ekseriyetle bilirsiniz Allah'ın bize hüsnen hatime verdiğini. Yani güzel bir son verdiğini. İşte her kimin de en son kelimesi la ilahe illallah olursa o o cennete gider şeklinde de. Burada bunu kaderle alakalandırdığım şeylerde gördüğünüz gibi musibetler, belalar, hangi çeşidiyle olursa olsun yan malzemeleri vardır. Önce lev kapısını kapamak gerekir. Allah bilir, biz bilmiyoruz diyoruz. Akıbeti de Allah'tan ne olursa olsun bilmemiz gerekmiyor. Hayra tebdil etmesi için niyaz ediyoruz. O ise kulu elleri açıp ondan istediğinde boş döndürmekten hayal ediyor. Sonra o duanın kabul ne mani hallerin olmaması için gayret sarf etmemiz gerekir. Her halükarda netice vuku bulduğunu düşünsek bile orada ne düşünüyoruz? İmtihan, ceza ve sabretmeyi beraber. Ve bunun içindir ki bu hazırlıklar yapılmadıysa bu tedarikler edinilmediyse Allah Resulü'nün buyurduğu gibi ve bu sefer sabırda da gecikmemelisin. O kadar ince bir çizgi var ki hazır değilsen, sonunda istesen de istemesen de sabredecek misin? Edeceksin. Çünkü çocuğu ölüyor, çok sevdiği birisi anında levlevler başlıyor keşke. Salmasaydın, etmeseydin, dikkat etmeseydin böyle olmazdı. Olay olmuş olmamış, önceki haline gitmeyeceksin. Arkasından da iki yırtınıyorsun, olmadı, gençti, yakışmadı, erken gitti, başlıyor sözler. Ondan sonra yanlış yanlış duala. Ölüyor, Allah kimsenin başına vermesin diyor. Ulan Allah herkesin başına verecek onu. Şimdi, dangalak öyle diyelim tabii, yani meşhur olmayınca, dangalakça çıkan sözlere bak. Allah bunu herkese gösterecek. Gösterecek şeyin sanki gösterilmemesi için niyaz ediliyor ki her nefis ölümü tadacak. Onu görmemeye değil, görmeye hazırlamalısın kendine. Çünkü Allah bir daha başımıza getirmesin, göstermesin bunu derken <gülüyor> yani olacak bir şey, göz kapamak. Ve bu da kötümserliğin bak başındadır. Bunu çok samimi bir taziye olarak düşünüyorlar. Aman normaline bak, hüküm Allah'ın. Allah herkese hayırlı ölümler versin. İmandan ayırmasın. Bu şekliyle hareket edilmesi gerekiyor. Hemen bitti. Ondan sana başlayalım. Evet. Bundan sonra iki bir, yani ikinci bir mesele başlıyor. Bu da tefeüllerin iki rütnü ve tefeülün, yani iyimserliğin mertebelerin. Bu da tek mertebedir. <gülüyor> Hüsnü zan, yakin, en uç mertebeleridir. Yani tefadül, fazilet farklılıkları sıra sıradır. Ve bu da iki esas üzere oturur. Bu dükünler bilinmeden bunun üzerine bina edemiyorsun. Ondan sonra derecelerine de dereceleri de hak ettikçe verilendir. Hak ettikçe verilen en son anları mesela Uhud'daki bir olayı ben buna örnek verirdim imtihan üzere imtihan var her imtihan herkesin imtihanıyla aynı değildir sahabe Uhud'da şehit oluyor yaralılar arasında dolaşırken diyor bir Müslümanı gördüm diyor su diyordu diyor, iniyordu yaralı hemen koştum ona su getirmeye gittim suyu getirdim ona vereceğim arkadan bir inilti daha geldi su dedi diyor inmiyordu diyor o diyor ya, ses gelmiyordu o mikrofonu biraz <gülüyor> o ilk su isteyen bana onu gösterdi ona götür dedi diyor ona vardım vereceğim arkadan tekrar bir inilti duydum su diyordu ve hemen o da onu gösterdi diyor o an ona karşı gelme gücü bulamıyordum kendimde diyor alt çık diyemiyordum ona koştum varlığında ruhunu teslim etmişti. Geri döndüm bu da ilkine geldim o da gitmişti diyor. <gülüyor> Bunların bu bir imtihandı bakın. En çok muhtaç oldukları konumda bile bir başkasını tercih etme. En son içecekleri suyuda içselerdi. Ama o bile onu yani sudan mahrum olma birbirini tercih etme. En son nefeslerini teslim ettiği anda bile bir dereceye imtihani. Onun için e, tefadû dediği derecenin farklıları, yani fazilet bölüm bölümdür. Hepsi fazilettir ama farklı derecelerdir. Buraya kadar olan kısmıyla iyimserliğin, tefaülün daha farklı bir açılımını da görmeniz müdür. Çünkü bu birkaç ders oldu. İyimserliği e, şöyle bir kafaya yazın. Kötümserliği de yazın. Sonra insan hayatında inanan birisinin hayatındaki önemine. Bu iki bağı iyi birleştirin. Sakın ha, insan hayatındaki önemi değilmiş müşkudanın hayatındaki önemine. Yani tevhidle irtibat kurmadan katil de bu kelimeleri rastgele teleffüz etmiyor. Mesela her kim Allah bu acıyı bir daha göstermesin derken birisine ölümü çok iyi niyetle diyor değil mi? Ama bir bak gerisine. Ya, herkes görecek bu acıyı. Vakti de o tayin ediyor biliyor musun? Genç şart hiç önemli değil. Zengin, fakir önemli değil. Senin çocuğun olmuş, baban olmuş, bir başka olmuş, hiç önemli değil. O zaman, görülmesi mecburu olan bu yani olayı görmeye alıştırıp, iyi karşılama ağzını gerekiyor. Evet, o kadar yeter. Sakın vakitli sorgulamayın, bugün vakitli aşkın diye. Evet. Şimdi şimdi hocam e, anlatıklarınızdan genel itibariyle dinsel e, bakış açısı dinin e, ön gördüğü bir şey. Peygamber Aleyhisselatü'nün ne gördüğü bir şey. Fakat bizim bundan istina olabilecek e, bir iki durum aklımıza geliyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hava bulutlandığı zaman e, herkes sevinirken Allah Resulü'nün e, kederlenmesi önceki bir tahmin e, böyle bir evet. sevinçin azabı azaba uğratılmasını sürmesi. E, yine Huzeyfe e, radıyallahu anh'ın insanlar hep hayırdan sorardı, ben şeyden sorardım ona düşerim şeside diye ve Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerin genelinde e, negatif diyebileceğimiz bazı haberlerin verilmesi var bunları nasıl parlaştırabiliriz? Şimdi uzun olanından başlarsak, bütün eviler de decalın şehrinden sakındırmıştır diyor. Ben de sizi sakındırdım. Birisi dedi ki, Allah'ın Desturü, deca ne zaman çıkar? Ondan konuşulmaz olduğunda çıkar. bir başka ada sabretti Allah Resulü o kadar cehaletten bahsederdi ki diyor sanki dış mekine bu içinde bekliyor hemen çıkıp gelecekmiş gibi diyor ee, 2003'teki bu olaylarda sonraki çıkan olaylarda başka da benden bir ders istediler çünkü bu konuda tavrımız ne olmalı diye. Bu gibi divayetleri karşılaşkıra karşılaşkıra geldiğimizde önce bir at koyun dedim. Bu adı koydum. Fitnenin bu konuda tavrımız ne olmalıdır? Dedim ki bu adı meseleyi anlatabilmek için böyle başlama zorunda kaldım ama tercih ettim bu değildi. Kur'an'ın sünnete baktığınızda bize zikredilen bu olaylar o fitneleri düşünmememiz için terbir şeklinde konulur. Çünkü bazı olaylar önceden zikrediliyor. Bu buna götürür, bu buna götürür, bu buna götürür, diyor, zikrediyor şimdi. Bu gibi şeylere düşmemek için zikredilir. Bu kötümserlik değil, hatta iyimserle, bazen sünnetullah dediğimiz noktada bile biz e, teorik, e, komple teorisine düşkün topluluk değilizdir. Diyelim ki Yahudilerin bu olayı da kaç kere anlatmışıydı. İsrail'e göç olaylarını teşvik ettiklerinde birisine de ki şey bunlar azıktı. Yani Müslümanların bir şeyler yapması gerekmedi. Onları buraya getiren kaderleri bırakın ödüllendirecekler. Hamdun ja'u bi kadri Onları bırakın kaderleri getiriyor, öyle. Bu hadislere baktığımızda, tümünde hiç orada beni İsrail diyor, İsrail devleti yok. <gülüyor> değil mi? Garibine gidiyor insan böyle bir olay olacak, büyük bir melham ediyor bu hadiste. Şimdi bu sünnetullah önüne geçilir mi? Geçilmez. <gülüyor> sünnetullah önüne geçilmez diye biz üzerimize düşeni bırakır mıyız? O zaman sorumluluğun başlar. Aynen ben hadislerde dediğim her şey yazılmışsa, neye, ya, diye, ya. ne de amel edelim? Bu deniliyor. Şimdi, bizim bir beşer olarak, devamlı düşüp izhar edebileceğimiz acizlik var. Korkmamız gerekir. Bize bela illa bizim işlediğimizden dolayı değil, bizim içerimizdeki işleyenlerden dolayı da bize isabet edebilir. Hatta bu Medine ile Mekka arasında yerinde batacak bir topluluktan haber verilir. Orada herkes yerin dibine batacak, haşrolunurken herkes niyeti üzere. Yani orada masum sadece gelip geçenler de olacaktır diyor. Şimdi bu gibi şeylerde rahatsız olma tedirginlik iman alametidir. Allah'a bir güvensizlikten değil. Mesela bu Huzeryefendi hadislerin hepsinde Ömer radıyallahu hep devamlı, etrafında döner, onlar, yani onları bana açıklasana gibi. Ben. ben. Ben onların içinde gibi en son diyor. Ömer'in bu kaybısı kendisinden, bundan korktuğundan değil, Ömer'in imanı buna götürüyor. Onlar çünkü en ufak bir olumsuzluğu, Allah'a karşı bir saygısızlık, suizan bu şekilde düşünüyor. Geçmiş ümmetlerden bu denli felaketler olmuştur. Bir lahza bile Allah'a ilticadan ayrılma. Allah Resulü hemen ondan istemeyi gösterdiği gibi kabulden bulut geliyor. Hatta öğlen nakiller var ki biz daha ayrılmadan yağmur inmeye başlardı diyor. <gülüyor> Ve hemen bir şerden de ona sığınma ikisi arasında ne yapman gerektiğinde hiç şaşırma. Güvenip reca dediğimiz şeyi ele alıp sapıtan kayıtaları görüyoruz. Korkuyu da ele alıp sapıtmaman gerekiyor. Ve bu denge kuruyor. Az önce dediğim gibi sanki bir ipin üzerinde cambaz gibi böyle kalma zorundasın. 1 mm sağa sola eğilme bizi bir tarafa yıkacaktır. Her ne kadar birisi aşırı bir tenkitle itham ediyse bu doğru. Nasıl tefadül farklıdır, faziletlerin dereceleri var, dalalet de farklıdır. Allah Resulü gibi birisine tabii ki bu hassasiyeti en uç noktada, demin dediğim gibi Allah bize şart damarımızdan daha yakınsa hangi yakınlaşım içinde olmamız gerekir? Ve onun yakınlığını hissetme veya hareket noktası şart damarımızdan da yakın olanı daha yakın olma. Yani bunu hissetmeye. Bu menfi, yani olumlu, olumsuz görünen, çakışılmış gibi görünen denge kuran huzurla. Yani korkuyla ümit mesela yine burada bir şey var ümitsizliğin de karantarlıktan oldu. Karantarlığı ümitsizliği küfürle nitelendiriyor Kur'an. Muhammed-i Mertullahi Baba kitab tevhidde e, zanlı tevhidsel bir bab olarak koyuyor. Şimdi öyledir ki birçok insanda bu zan e, aşağıdan yukarı doğru terakki ediyor. Ebu, e, Ebu Bekir'in mağaradaki zan denemesine iki kişinin birbirinin Allah'a bağlı olduğunu. Bu bir tefadül, yükselme ve denge kurma unsuru olarak düşünülür. Allah'tan mesela hep istemenin yanında istemeyi, istemeyi dalaletten ona sığınma, azamından ona sığınma, rahmetini ona rahmetin ondan isteme bizde denge, devamlı kantarın topuzu diyorlar kaça öyle oluyor ki biz daha önce de demişimdir Allah'ın gafur ve rahim oluşu biz günah işlemede teşvik şeklinde kullanıyoruz biz. yani Allah gafur rahimdir diyoruz işleyeceğimiz günahlar için bunu diyeniz işlediğimiz günahlar için gafur Rahim'de işleyeceğimiz günahlar için Allah'ın azabına ama işte yağmurda da hep iyilik mi yaptı o bize yağmur veriyor Allah göstermesin bazı hmm. olabilir. kaldı ki bizim ümmet olarak daha çok kaygılanmamız gerekir çünkü bize mühlet verilmiş iyi olduğumuzdan dolayı verilmiyor Allah rahmetinden mühlet veriyor hatta bir namazda Allah Resulü bazı hareketler yapınca daha önce hiç yapmadığını gördüm bana cennet ve cehennem gösterildi ve şu üç şey talepte bulundum bir ümmetimin uzun kıtlık seneleriyle helak olmamasını istedim bunun açılımında Geçmiş ümmetler gibi yaptıkları bir hataya sebep helak olunmamaları. Lut kavminin kavmi bir pislik işledi, helak oldular. Salih Aleyhisselam'ın kavmi bir tek şey işledi, helak oldular. Ben ümmetim için bir tek günah sebep helak olmamalarını istedim. Bizde bu pisliklerin hepsi var. Ama Allah mühlet verdi. Kendi büyük bir düşman topluluğu tarafından toptan yok edilmemelerini istedim. Rabbim bunu da kabul etti diyor. Kendi kendilerini helak etmemelerini istedim diyor. Rabbim ben ezelden bunu böyle takdir ettim. Onun için bizim, yani be'simiz, helakımız kendimizdendir. Bu hep denge kurmak için gündeme geliyor. Birini alıp öbürsünü karşısına koyacak. Neden çakışıyor diye inkar kapısını değil. Burada anlamadığımız bir şey var bizim. Kuru temenni, değil. Değil. Hele Allah göstermesi, inanan birisinin tefeülü değerlidir. Ama buna rağmen iyimserlik her insan için bakayı getirir. Çünkü fıtratta var her insanda bu. Ama İslam'da düzen veren bu. Mesela yaratılanı severiz, yaratandan ötürü bu tefeül değil. İşte benim cesedim, yani Müslümanların yanmasından o kadar ızdırap duyuyorum ki, benim cesedim büyüsün, büyüsün, büyüsün, cehennemi doldursun, kimse giremez. <gülüyor> Mantıkçıların bile baktığına bak, Allah sana cenneti hissediyor, şunu şunu vereceğim diyor. C cennet, cennet dedikleri bir iki huri ve ibaret bana seni gerek, seni gerek e, seni gerektir Bunu istiza kabul ediyor. Ebu su Efendi bu söyleyeni tekfir ediyor. Alaydır Allah'ın verdiği nimetleri küçümsemen. Yani biz Allah'tan merhametli değil. Bazen öyle oluyor ki şefkate bilmiyorsun. İnsanların hepsine iyilik yapma, sadaka verme o kadar aciz kalıyorsun ki haşa şefkatin sanki Allah'ın şefkatini geçiyor. Adam bir bakıyorsun yine ihyada rastgele bir pis bir müridin tevekkülün, Ebu Betül'ün tevekkülünden yedi kat üstü buluyorsun. Açın bak ki hep hep bu ümmetin önderlerinden. bunu böyle bunu anlayamadıklarında. Bu iyimserlik değil. Aynı anda iyimserli bazen niyetler ya. Niyet tek başına iyimserlik değildir. İyimserler bile kalite kazandıran iman tek başına iyimserlik değildir. Tevhidle beraber olması. Ama bizde bu iyimserliği mukaddime dediğim gibi çok basit şeylerle tesmih, yani seslendirdiğimiz için insanlar bu iyimserliği basit görüyor. Basit değil. Merhale merhale hüsnü zanna bizi diyor Bak şimdi Selefe, en büyük benim hatırladığım İbn-i Ebu Dünya'nın Lan Billahi diye bir kitabı var. Kocaman şer edilmiş. Çok muhteşem bir kitap bak. Şimdi, iyimserlik düşünmedir, ona götürecek, kulluk bahsindeydik, Düş insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şey kulluk, düşünce, yani bir kulluk eylemi Kötü şeyleri düşünme, bunu kötüyü bekleme sevk ediyor seni. Rüyada bile anlatma, çünkü e, musibet çiftleşmesin, Senin ki daha zayıf kalır, defedebilirsin. Bir de şeytan nüfrediğini düşün. bir de dışarıdan birisi, bir de ma maşallah e felaket dellalı gibi yorumlayan insanlar var. Bunu en çok ne zaman yaşardı? İşte bu dersleri yapmayın, böyle yapmayın, gelirler, sizi tutarlar, götürürler falan gibi. Bir yapmayı isterdim ben, o zamanlara daha çok ilgi gördüğüm için e korkunun kulluk eylemindeki yeri, yeri diye bir risalem var. Korku bir kulluk eylemidir ama Allah'tan korkulduğunda istenilen. Bunun kaderle de alakası var. Kadere doğru düz inanmayan katiyetle bunu bir kulluk olarak almayanlar. Devamlı kötü şeyler kurdur. içeri tutarlar, alır atarlar, şöyle derler, böyle derler. Bir şey yapamazlar. Yapsalar bile onu Rabbim takdir etmiştir ki ona da koyumuz kullanılacak. Yani bir iyimserlik deyip geçiyor. Kaderle de alakası var. İnsanlar Düşünün küçücük bir çocuğun tertap içinde Lokman Ali olayına bak çocuğunda küçücük bir çocuk diyor başlıyor oradaki küçük çocuğu ben o derste anlattım ee, akabinde yürüyüşüne çeki düzenler konuşmana sakındığı bağırma, sesler en çirkin eşek sesi diyor her yani bu sesin cidden bir şeyi var insan üzerinde hatta adi şerif de diyor ki inna fil beyan seyhun. Şüphesi diyor sözde bir cazibeye çekme gücü vardır insana. Bakmışlıklara Allah Resulü ile konuşmayı yasaklıyorlardı. Ben bunu gördükçe mesela öyle diyorlar ki, bunlara oturup kalkmayın, konuşmayın, bunlar sizi ikna eder tipinde. Ben bir zaman öyle bir noktaya gelmiştim ki, Almanya'da görüşle, kendin beraber hareket ederim Siz dört senede bir oyu istiyorsunuz, biz oyu size verelim. Ama camilerde beraber sohbet edelim. Karadeniz'de birisi dedi ki, Ebu bu Ebu Fasat'ı verirseniz bir sene sonra hiç adam bulamazsınız burada. Yani. <gülüyor> Hatta ben ki, siz iki kere konuştun bizim camilerde, biz bir kere konuşalım. Bu bizim kendimize, güvenimiz, kişiliğimize değil inandığımız akideye güvendi. Ve bu ne herkesi tesir altına alacağını biliyoruz bizimle konuşurlarsa. bu Vekir Kur'an okusun ama sesli okumasın dediler. Sesli okumasın. Neden? İnsanlar duyduğunda o sözün tesirinde kalıyorsun. Eğer biz konuştuğumuz, söylediğiniz her şeyi Allah'ın kitabından, Resulün sünnetinden söylerse, insanlar bunun cazibesinden kaçamazlar, bilerek inkar ederler ancak. anlamadan değil. Bile bile inkar eder, işte bu da yol ayırtımıdır bizim için, kendilerini tercih etmişler, kendilerini Çünkü biz hidayet verilmek gücüne sahip deriz, Allah eğer isteseydi herkese, Hak üzere yaratır, itayet üzere yaratır, öyle mutlulandı, Ama o imtihan etmeyi i̇şte ve imtihan biz de böyle yediliyoruz. Düşün hepimizin imsel düşündüğümüzü tasavvuf edin. Herkenden iyi şeyler duyup, bizden iyi şeyler duyulmasını sağladığınızda Allah hakkında, Rabler hakkında hüsnü insana sahip olan bir topluluk oluşur. Ondan sonra düşün, içimizde bile kişilik muamelelerde Zannın hepsinin kötü olduğunu söylüyor, değil mi? Bütün zannı, yani günahdır, isimdir. Bazen zannı en uç boyutta, bazıları var, zannederek hareket eder. E, menfiyi e, menfili müspettanlı, yani ben 100 zan yapsam, 99'unda isabet etsem, benim cidden iyi isabet ettiğini düşünmek, o birdeki hata, onun sevapları sildiği gibi, yeterince günayetlenme sebeptir bilim davranışlarında. Onun için suizanın hayrı yoktur. Ve bizim zaten düştüğümüz bela ve musibetlerin birçoğu, devamlı birbirimiz hakkındaki suizanımızdandır. Aramızdaki zanını düzenleyemeyen bizde de hakkında zanını düzenleyemeyiz. Sanki aramızdaki zan bir temrin eğitim süreci, Kendimizi eğitiyoruz, Allah hakkında üstün san yapmaya, düzgün çalışıyoruz. Onun için benim bu arkadaşların yaptığı en son zamanlarda teskiye nitelikli dersleri buydu. Ee, belki yanlış ifade etmiş olabilirim ama ben Türkçe'mle böyle bir ifade şeklinde şey yaptım, Topik. İman doping. Aynı sporcuların dopingi gibi. Biz, doğrudan dolayı gönlümüze, sininimize hitap eden, dinim bizi yönlendirdi. Birileri dedi ki, arkadaşlarım hocam, biraz daha duygusal dertler yapsanız, yani şu kıssaları, mıssaları ben haksız olduğunu düşünmüyorum ama ben, ben, o kıssaları oluşturan insanlar gibi insan yetiştirelim. Bak, biz durmadan geçmişine bu kıssalar ekleyeceğiz. Yani dedelerinin kahramanlıklarıyla öğlen topluluk aptaldır. Dedelerinin kahramanlığı gibi kahramanlık oluşturanlar. Ee, bu şekliyle biz duygulara hitap ederim ama şeriat bunun çerçevesini çizdi. O zaman doğru gideriz. Ama kendi duygularımızda duygusallık çizme selametli olmayacaktır. Ve maalesef bunu, hep şimdi dediğim gibi bu fıtratta da mesela İmanizm denilen felsefe yakalanmış bizim malzememiz, hep onlar küfür adına kullanıyor. Bunu da tutuyor bir psikolog, adam ruhu inkar ediyor, bundan bahsetmeye başlıyor. Halbuki Allah Resulü'ne baktığımız zaman onun hayatına o imserlerin, inan İmam'a... Ben ilk bu imserlik hakkında duyduğum sözü ilk Arapça okuduğum bir arkadaş vardı Mahdini Nurcuğum teferrikten bahsettiğimizde çünkü risalelerinde var baba, bana dedi ki teferruj dedi, mesela Kur'an açalım. Rastgele ayetlerle kendimizi yönlendirelim. Falan ben ki bir açacağım da başkan başkan okuyalım dedi. Bunun hepsi bize hitap ediyor. yani, yani bu tepe ise böyle oldu. <gülüyor> Kelime anlamını sormuştum buna da. Ee, dedi iyimser olmak falan böyle yaklaşmıştı ama onu uygulamakta Şimdi bu tefe öyle anlamıyor bir toplulukta falçalar içinde dersin. Değil mi? Kainiler için hep bunlar böyledir. Ondan sonra tutuyoruz Allah göstermesin onların isabet ettiği bazı şeyleri bilen İbnü i olay olayı var. De bakayım ne tuttum. Duh duh diyor. Gerisini getiremiyor. Ha, gerisi gelmiyor bundan. Ha, demek ki bir haber geldi ona ama duh dedi duhan diye gerisini getiremedi. Allah göstermesin Allah'a hiçbir düzeyinden boşalmış gönüllerde bunlar yer bulur. Ve bu şekilde ne bizim tasavvufun terbiyesine ihtiyacımız var ne de tezgiresen. Biz buraları boş bırakırsak onlar duruyor. İster istemez. Peki. Eee müspet ve menfi deneyelim de denk denge unsurudur o soru gibi şey. Devamlı bunu yakalatmaya çalışıyoruz. Mesela ilim ehline ne kadar ihtiyacı gündeme getiriyorsa ondan sakınmayı da dün sen din değil mi? O Rab edin, Adamlar sanki bizde hiç olmayacakmış gibi düşünüyorlar. Bak Kur'an bundan örnek veriyorsa, geçmiş ümmetler bunlar rahbetin dilerse bu bizde nerede hukuku buluyor? E, inen vahyi tarif eden ilim ehli. Haram ve helal kılan ilim ehli. İnsanları bölük bölük parçalara ayıran ilim ehli. Ya avandan gelip birisi nasıl tarif etti vahyi? İlim ehlinden korunması e, ihtiyaç kadar ilim ehlinden korunmakla gerekiyor. Bu birbirine tecavüz etmemeli Ama Yahudi Hristiyanlara baktığında... Bir tayyfe nebi ve ilim ehline hakaret öldürerek tapakmış. bir tayfa onları ilah edilmiş, Şimdi bizim ilim ehline saydımız Kur'an ölçülerini geçmemeli. Ama katiyetle ilim ehline ihtiyaç da unutturmamalı <gülüyor> ama onlardan sakınmakta. İşte bu hulufa gitmemenin tek çaresidir. Huluf bu tarafa da aşırı gidebilirsin ve ikisi de huluftur. Noğulluğumuz en çok ahlı kitap için diyor. ya ahlı kitap, latte fi fiindine olur. E kitap bile dinleden noğulluğa aşırılık. Ne çok ümit var olma, ne ümitsiz olma. Ne çok korkma, ne de çok acıda, necadada bulunma. Hep dengesinde olması gerek. Bak insanlar hep bir tarafa yanık durmuyor mu? Ya sağa ya sola giriyor. Böyle bir toplum içinde yetişen bizler için de bu dengeyi yakalamamız gerek. Cidden zordur. <gülüyor> Belli bir sohbet şekli istikametinde eğitildiğimiz için insanlara anlatmada zorluk çekiyoruz. İnsanların dinlemesinde zorluk çekiyoruz. İnsanları derste tutma, sonra kadar dikkatli dinlemesinde, insanların ayırdığı vakitlerin çok kısır olmasında hepsinde zorluk yaşıyoruz biz. Ben yani anlamada zorluk çekiyoruz, anlatmada da zorluk çekiyoruz. Ee, sen mi dedin nasları anlamadan okuyup geçiyoruz biz anlamadan okunan şeye okunma denmiyor o okuduğun şeyi anlamaya çalışmalısın bu sefer kafasına göre anlıyor oku anla ama kafana göre dedi değil bunlar ikinci merhale ulaştığında alınan önlemler Ondan sonra nasıl kendi kafasına göre, o bakıyor ki kendi kafasına göre anlamanın önüne geçemiyor adamlar. İhtirafa düşmenin önüne geçemedi, geçemeyince ne yaptı bunlar? Halk çaresi olarak ihtilafı rahmet gösterdi. Kafaya göre anlamanın önüne geçemeli herkes kendisine göre de anlayış olmak diyor. Bir, yani bu sefer musibeti, kötülüğü iyileğe oturmaya otur, çalışıyor, kabul görmesi için. İster istemez. Hatta Kur'an'ın evrenselliğine bunu yani nispet ediyorlar. Onun için yani bizim bizim davetimiz, eğer Allah Resulünün daveti ile eş anlamlıysa, taşıyorsa, ilişkilen bunları onun gibi herkesi kucaklayan biz teslimiyetlerin arkasında, yani isimlendirmeler, arkasında gruplar değil. Biz bir inancın yayılmasını istiyoruz ki dünkü dediğin kısımda da cemaat bizden sünnet karşılığı kullanılır, itikadi birliğin adlıdır. Değilse sıra sıra arka arka dizilip beş kişi değildir. Yani bunu yakalama zorundayız. Davetin cehan şumurluluğunu böyle gösterir. Kur'an'ın cehan şumurluluğu böyle gösteriyor. Herkesin yükümlerini hissettirmektir. Zorlanacağız. Yani bunu şu an birimiz burada oturup anlatma makamında ise anlatma makamında bile görünse ee bilmeliyiz ki biz bir pislikten kurtuluyoruz. <gülüyor> Bu işi yüzde yüz algıladığımız için <gülüyor> da ha, Bunu yüzde yüz anlayışa götürmeye çalışıyoruz. Bu da tek kişinin gayretiyle olması mümkün değildir. Herkesin bir kalır. Herkesin bir farklısı olacak. Ve bunu artık belli grupların, yani akılcıların tasarısından, tasavvufun tasarısından ve başka sapık fırkaların tasarısından kurtarmak gerekiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yani kitap ve sünneti asıl olarak kabul etmenin yanında kitap sünneti anlama, uygulama, bu menhecin de istikamet kazanması gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Çok şükür. Allah şükürler